Amme cüzünün Abese suresindeydik. Bu sure Mekke'de inmiş, yani Mekki bir suredir. Daha önceki derslerimizde söylemiştik, Mekki surelerde, Mekki ayetlerde genel olarak Yüce Allah rububiyetini öncelikle ne yapar? Zikreder. Rububiyetini öncelikle anlatır. Ne demek rububiyetini öncelikle anlatırız, öncelikle zikreder? Bu alemi yaratan olanın, bu alemin maliki olanın, bu alemi çekip çevirenin kendisi olduğunu sürekli ne yapar? Mekke'de inen ayetlerde zikreder. Çünkü allah Teala bunu zikrederek önce Mekkelilerin de kabul ettiği bir şeyi ne yapar? Ortaya koyar. Mekkeli müşriklerin de kabul ettiği bir konudur ki bizleri yoktan var eden, gökleri ve yerleri yaratan gözlere ve kulaklara sahip olan, işleri çekip çeviren, ayı ve güneşi hizmetimize sunan Allah'tır. Yani bütün bu söylediklerimi Mekkeli müşrikler ne yapmaktaydılar? Kabul edip iman etmekteydiler. Bununla alakalı Yüce Allah kitabı Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerimede bizlere bunu, bu hakikati, bu gerçeği beyan ediyor. Bununla alakalı biliyorsunuz birçok ayet var. Bunlardan bir tanesi mesela şu ayet kelime Yunus suresi. Yunus suresi 31. ayet. Bunu bir kenara not alın inşallah. Diyor ki allah Teala De ki Kul men yerzukukum mine's semai vel ard Kul De ki, peygamberimize hitap ediyor allah Teala De ki Men yerzukukum mine's semai vel ard Göklerden ve yerlerden Size rızık veren kimdir de. Tabi bunu allah Teala, Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme müşriklere söylemesini istiyor, sormasını istiyor. De ki men yar zukukum mine's semai vel ard. Göklerden ve yerlerden size rızık veren men, kimdir? Sonra soru sormaya devam et. em men em men yemliku men yemliku men kim? yemliku maliktir, sahiptir. E men yemliku's-sem'a ve'l-absar Kulaklara ve gözlere kim sahiptir diye sor. Bunların maliki kimdir diye sor. Ve men yuhricu'l-hayye min'el-meyt ve yuhricu'l-meyt min'el-hayy Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkartır diye sor? Yani soruları devamla sorduruyor Allah Teala peygamberine. Ve men yudabbiru'l-emra? Yeryüzünü çekip çeviren, işi yöneten bu ayı, güneşi, kışı, yazı, mevsimleri ve her şeyi, gezegeni idare eden kimdir diye sor. Cevap ne olacak arkadaşlar? Mekkeli müşrikler bu sorulara ne diyecekler? Feseyekulûnallah. Allah diyecekler. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmiş olduğu bu topluluk, bütün bu sorulara muhatap olduklarında doğru olan cevap veriyorlar. Allah'tır diyorlar. Başka ayet de allah Teala diyor ki وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ Onlara sorarsan مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ Yerleri ve gökleri kim yarattı diye ne derler? Allah derler. Yani allah Teala o toplumun rububiyet tevhidini bildiklerini bildiği için ne demek rububiyet tevhidi? allah Teala'nın yaratıcı olduğu her şeyin maliki sahibi olduğu Allah Teala'nın işleri çekip çeviren olduğunu bildikleri için Allah Teala bu Mekke'de inen ayetlerde Mekke döneminde 13 yıl boyunca ne yapıyor? yüce Rabbimiz Allah Teala'nın e, rububiyet tevhidini onlara ne yapıyor zikrediyor. Çünkü bu topluluk, Mekke topluluğu ne yapmaktaydı? Rububiyet tevhidini yaratıcı olarak Allah Teala'yı tanıyıp bilmekteydi. Allah Teala da işte bu Âmme Mecus'unda Hatırlayın ayetleri amme cüzünde. Sürekli allah Teala neden bahsediyor? Kıyametten bahsediyor, dağlardan bahsediyor. Öyle değil mi? Yeryüzünün sizin için bir döşek yaptık diyor. Meyvelerden bahsediyor. Mesela bu surede sonra gelecek. Üzümden bahsediyor, zeytinden bahsediyor. Birbirine dolaşmış, tarbaş dolaş bitkilerden bahsediyor, hurma ağacından bahsediyor. Bunları verenin Allah olduğunu Mekke'ye topluluğuna yapmaktaydı? Kabul etmekteydi. Peki onların kabul ettiği bir şeyi onlara neden söyler allah Teala? Ha Şakir? Onların kabul ettiği bu tevhidi allah Teala onlara neden söyler? Neden onlara bu rububiyet tevhidini sürekli anlatır? Bunun arkasındaki şey nedir? Evet, onların kabul etmediği şeyi onlara kabul ettirmek için. Onlar neyi kabul etmiyorlar? İbadetin yalnızca ve sadece allah Teala'ya yapılması gerektiğini kabul etmiyorlar. Bunu kabul etmezken söyle diyorlar ayet-i kerimede geldiği üzere ecaalele alihate ilahen vahiden bu peygamber bütün ilahları tek bir ilah mı yaptı yani bütün ilahları bütün ilahları tek bir ilah ha mı indiriyor bakın demiyorlar bütün yaratıcıları tek bir yaratıcıya mı indiriyor demiyorlar demek kelime şıklar ecaalele vahiden ilahları tek bir ilaha mı indiriyor Haza le şeyun <gülüyor> ucab. Aralarında <da> diyorlar ki, haza le şeyun ucab. Bu ne acayip bir iş. Ne şaşılacak bir durum. Bir de şaşırıyorlar buna. Nasıl olur diyorlar yani? Tek başına direkt aracısız, vasıtasız Allahü Teala'ya biz ibadet edebiliriz. Bu mümkün mü? Ne şaşılacak bir durum diyorlar. İşte Allah Teala da onlara diyor ki, "Ve akılsızlar ve gafiller. Yerleri, gökleri hiçbir aracıya ihtiyacı olmadan yaratan" Dağları bu görmüş olduğunuz kocaman dağları hiçbir aracıya ihtiyaç olmadan yaratan ve sizin de kabul ettiğiniz bu Rabbiniz var ya ibadete de hiç aracısız olmadan ne var hak eder. Niye siz bu aracıları aranızda koyup da direkt Allahu Teala'ya ibadet etmiyorsunuz da böyle aracılar koşarak Allahu Teala'ya ne yapıyorsunuz ortaklar ediniyorsunuz. İlk amaç ilk gaye bu. Yani Mekke'de inen Ayet-i Kerimelerin çoğunda Allah-u Teala'nın Mekkelilere, Müşriklere e, Dağları, gökleri Taşları e, Meyveleri Yaratan onun olduğunu zikretmesinin Sebebi ne? Onlara neyi kabul ettirmek? İbadetin yalnızca Bana yapılması gerektiğini, Allah-u Teala Yapılması gerektiğini kabul ettirmek. Peki ikinci amaç ne? İkinci hedef Neden bu ayetlerde sürekli allah Teala bunları zikrediyor? İkinci gaye, ikinci amaç İkinci amaç da şu arkadaşlar, nasıl ki Allahu Teala sizleri dağları, taşları, gökleri yoktan var etti, aynı şekilde sizleri öldürdükten sonra tekrardan kıyamette ne yapacak? Diriltecek. Aynen ne yapacak sizleri tekrardan diriltecek. Yani onları ibadetin yalnızca Allahü Teala'ya yapılması gerektiğini kabul etmek zorunda bırakıyor ve onları Öldükten sonra kıyametin olduğunu kabul etmek zorunda bırakıyor Allah-u Teala. Bu uslu ile, bu metotla. Çünkü sizin kabul ettiğiniz ey müşrikler, bir hakikat var, bir gerçek var. Bundan kaçamıyorsunuz. Sizler ateist değilsiniz. Allah yok diyemiyorsunuz, demiyorsunuz. Sizi yaratanın, yoktan var edenin, dağları taşları yaratanın, Allah olduğunu kabul ediyorsunuz. Bunu kabul ediyorsanız, bu hangi sonucu doğurur? Sizlerin ibadet konusunda ibadet konusunda onu birlemeniz gerekliliği sonucunu doğurur. Ama siz çelişkiye düşerek diyorsunuz ki, yaratıcımız tektir, yalnızca o yaratmıştır, aracısız, yardımcısız, ortaksız tek başına o yaratmıştır diyorsunuz. Ama iş la ilahe illallah gelince ne yapıyorsunuz? Kibirleniyorsunuz. allah Teala aynen böyle söyler kitabı Kur'an-ı Kerim'de. Ve izâ kîle lehum, onlara dendiğinde la ilahe illallah onlara La ilahe illallah dendiğinde. Ne yaparlar onlar? Yesekbirun. Yesekbirun. Ne demek yesekbirun? Kibirlenirler. Büyüklenirler. Ya aynı adama yeri gök kim yarattı diye soruyorsun. Ne diyor? Allah. Allah. Kibirlenmiyor bak büyüklük yok. Aynı adama diyorsun ki la ilahe illallah de. Ne diyor? Hayır Kibirleniyor. Ben de söylemem. Niye? Aradaki fark ne? Fark çok büyük. Birisinde allah Teala'nın yaratıcı olduğunu kabul etmek, bunu Ebu Cehil dahi kabul ediyor. Ama la ilahe illallah'ta ne var? La ilahe, ilah yoktur. İbadet olunmaz, ancak Allah'a. Sadece ibadet Allah yapılır. Fatiha'da okuyoruz ya, اِيَّاكَ ve وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Ne demek iyyâkena abudu? Ancak sana ibadet ederiz. Sadece sana, senden başkasına değil. Ve iyyâken esta'in, ancak senden yardım isteriz, medet isteriz. Ancak senden medet umarız. Adamlara bunu söylediğin zaman ne yapıyorlar? Kibirleniyorlar. Ama adamlara dediğin zaman yeri kim yarattı? Gözle kulağı kim sahiptir? Hizmetinize güneş, ayı kim sundu? Kibirl kibirlenme var mı? Yok. yoktur. Yani bizler Allah'ın kuluyuz. Bizi yaratan O'dur. Ama hangi konuda kibirleniyorlar? La ilahe illallah konusunda kibirleniyorlar. allah Teala da işte bu metotla, bu uslub ile, Rububiyet tevhidini zikrederek Rab olduğunu kabul ettikleri tevhidi zikrederek onları ne yapıyor? Köşeye sıkıştırıyor. Çelişkilerini ortaya koyuyor. Evet bu sure, Abese suresi biliyorsunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kim geldi? Sahabeden. Hatırlayın. Abdullah İbni Ummi Mektum. Kim bu sahabe? Abdullah İbni Ummi Mektum. Kör. İki gözü de görmeyen bir sahabe radıyallahu anh Bu sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip bir soru sormak isteyecekken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Mekke'nin ileri gelenleri var. Müşriklerden. Onların hidayetini umarken, onların iman etmesini umarken Abdullah ibn Ümmü Mektum'a bakmıyor bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya yani müşrikler gelmiş Kavimin ileri gelenleri bunları yakalamışız. Burada ne yapalım? Tebliğ yapalım. Ola ki imana ererler. allah Teala onların kalplerine hidayet verir. Derdindeyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabe gelip bir şeyler sormaya çalışıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bakmıyor, sırtını dönüyor. Burayla ilgileniyor. allah Teala diyor ki abese ve tevalla. Abese ne yaptı? Abese suratını astı. Kimden bahsediyor? Peygamberimizden. Diyor ki, suratını astı ve taballalı sırtını çevirdi. Ne için? Enca, ne zaman enca ehul ama? Ama ona geldiğinde. Ayetlerin bu kısmını zaten daha önce almıştık. Bu sahabe konusu gelmişken, adı geçmişken, bu mübarek adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme diğer sahabeler gibi gelip sorular soranmış. Bir gün geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü. Hadis nerede geçiyor arkadaşlar? Hadis Sahih-i Müslim'de geçiyor. Bu hadiste namazı cemaatle kılmanın önemine işaret var. Hatta bazı alemler cemaatle namazın farz olduğuna bu hadisi delil getiriyorlar. Cemaatle namazı kılmanın, namazı kılarken cemaatle camide kılmanın farz olduğuna bu hadisi delil olarak getiriyorlar. Bu hadis Abdullah İbni İmmü Mektum'un Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek sorduğu şu soruya binaen e, rivayet olunan hadis. Bu hadis sahih-i müslimde geçiyor. Hadis sahih olarak da şüphe yok. Abdullah bin Mektum diyor ki rivayette, Ey Allah'ın Resulü ben ama bir adamım. Ben kör bir adamım. Ve beni camiye getiren, elimden tutup camiye götüren de kimsem yok. Yani şimdi kör bir adamı sokağa çıkardığın zaman kapının önünden, camiye gidiyorum diye markete gidebilir başka yere. Değil Çünkü kaldırımlar benziyor, yol benziyor. Çok gidip gelmesi lazım. Belki o zaman belki bulacak. Yani bizlerin böyle eften tüften camiye gitmemek için aradığı bahanelerin on kat daha üzerinde bir bahanesi var sahabenin. Ne o? Kör olmak. Ve onu camiye götürecek kimsenin olmaması. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam başka rivayetlerde geliyor. Ebu Davut'ta da var. Diyor ki evim uzak ey Allah'ın Resulü. İkinci şey, e, mazeret. Bizim için bahane, onun için mazeret olması gereken dinen. Diyor ki, evim uzak. Evim uzak. Üçüncüsü, rivayetlerde geliyor. Yollar, taş, diken, çalı. Yani ayakkabı da o zaman için böyle bizim giydiğimiz ayakkabılar yok. En güzeli, bugünkü giyilen mesler var ya, deriden yapılmış. Onları giyiyor. Biz onlara ne diyoruz? Çarık diyoruz değil mi? Eskiden giilense çarık. Sahabelerin çarıklarının çoğu yırtık. Bugün gibi böyle sıfır ayakkabılardan 3-5 tane ayakkabılar yok ayakkabı dolaplarında. 3. özür yollar dikenli, taşlı, zor yürümek zor. Kör adam için daha da zorlaşıyor. Evet. Dördüncü mazeret başka bir hayatta geliyor bu da. Yollarda ne var? Yılan gibi e, haşereler, tehlikeli hayvanlar var. Bakın kaç tane özür bir araya geldi. Kör. Camiye ev uzak. Götürecek kimse yok. Yolda ne var? Çalılar, taşlar, dikenler var. Ve yılanlar, böcekler, akrepler, hayvanlar var. Beş tane tabiri caizse kapı gibi neyi var? Özür var. Şimdi bizim böyle Evden cami, yollar asfalt, gözlerimiz görüyor. Kapı önünde araba var. En kötü ihtimalle arabaya biner gidersin. Ondan sonra yolda yılan, diken, aslan yok. Öyle değil mi? Ondan sonra, yani bu malzemetler hiçbiri bizde yok. Ama ne yapıyoruz genelde? Ben kendimden konuşayım böyle. Hele namaza da, namaza ezan okunuyorsa, şeytan hemen sana ne yapıyor? Diyor ki sarımsak mi soğan mı yedin? Yetişemezsin. Cami uzak. Gibi. Mi? Bir sürü sana her gün her namazda şeytan sana ne yapıyor? Bu imtihanı yaptı, yapıyor. Öyle değil mi? İşte bu imtihana baş başa kaldığınız zaman, önce kendi için konuşuyorum, sonra sizin için. Nasıl yaptığım nasıl kendime sonra size. Bu hadisi hatırlayın arkadaşlar, bu hadisi hatırlayın. Yani nasıl o insanlar, nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamberini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasıl niteliyor, hangi vasıplarla vasıplarıyor? Bakın, diyor ki Sizlere kendi içinizden لَقَدْ جَأَكُمْ رَسُولُمْ min enfusikum. Sizlerin kendi aranızdan, kendi içinizden sizlere bir Rasul geldi. azizun عَلَيْهِمَا عَنِتْتُمْ Sizlerin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. Sizlerin sıkıntıya düşmeniz, darlığa düşmeniz, zor durumda kalmanız ona çok ağır gelir. Demek ki eğer namaza camiye cemaatle kılmak için, camiye gitmek bizler için sıkıntı olsaydı, Önce bunu peygamber aleyhissalatu vesselam ne yapmazdı, emretmezdi. Bakın ayette diyor, "Azizun aleyhim Sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. "Harisun aleykum" sizlere çok nedir? Özenlidir. Özen gösterir size. Peygamberimiz bize çok özen gösteriyor. "Harisun aleykum bil müminina raufun rahim." Müminlere nedir? Müminlere karşı rauf, merhametli, rahim acıyandır. Müminlere çok acıyor. Ama şimdi bakın, bu sahabe gelmiş. Biz olsak burada herkes acırdı bu sahabeyi değil mi? Kör olan sahabeyi. hemen fetva verdik. Bizim verlik tamam kardeşim sen yani seni getiren yok. Şimdi fetva veren insanlara bakın. Bugün yer alim şeyinde olan cismesine övülmüşlüklere soru soran adama bahane bulmak için o diyorlar körsün. Seni getiren yok. Evin uzak yolda dikenler taşlar var. Yılanlar, akrepler var. Tamam kardeşim ya yani sen otur evinde kıl daha başına katma diyorsun. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bana bir ruhsat verir misin diyor bu sahabe. Ne için ruhsat verir misin, izinlerimizin? Camiye gelmemek için. Demek ki sahabede ne var? Camiye gelmenin Önemi var. Hatta alimler diyor ki camiye gelmenin farz olduğunu Anlamışlar peygamberimiz aleyhisselatü vesselamın Teşvikinden, emirlerinden Buna özel bir ne istiyor? Ruhsat, izin istiyor. Çünkü ruhsat neyden istenir? İzin neyden istenir? Farz olan bir şeyden istenir. Aleyhisselatü vesselam önce tamam diyor. Sonra sahabe geri dönüp tam gidecekken bu sahabe gel diyor. Çağırıyor. Gel. Diyor ki Etes ma'u en nida Ezanı duyuyor musun? Ölçü bu arkadaşlar. Etes ma'u en nida Ezanı duyuyor musun? Diyor ki Abdullah bin i Nesim anh Evet, ezanı duyuyorum. Diyor ki, feecim. Feecim. Evet. Ezana ne yap? Evet. İcabet et. Ezana cevap ver. Yani camiye gel, cemaate gel. Evet. Hey Allah'ın nasıl bütün bunlara rağmen mi? Evet, bütün bunlara evet. rağmen. Demek ki arkadaşlar, cemaatle camide namazı eda etmenin farz olduğunu tarzı ayın olduğunu gören alimler var Rehl-i Sünnet'te. Hanbeli mezhebi var. Hanefi mezhebinden bazı alimler var. Bunların delilleri çok güçlü. Ama biz burada delil konuşacak değiliz. Sadet o sadet değil. Makam o makam değil. Bu hadis bizler için ne olması lazım? Birer e, namazı cemaatle kılmaya teşvik olması lazım. Konusu geldi. Çünkü sahabe, o sahabe, Abdullah İbn-i Ummi bu sahabe peygamberimizin aynı zamanda neyi? Müezzini. Müezzinlik yapıyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, hadiste, hadiste, Bilal diyor, gece ezan okur. Biliyorsunuz, Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde sabah ezanı iki kere okunuyor. Sabahleyin ezan. Diyor ki, Bilal gece ezan okur. Bilal'in ezanı okunduğu zaman diyor, yeyin için. Yani sahur yapın. Ta ki diyor, İbni Ummi Mektum ezan okuyana kadar. O ezan okuduğu zaman diyor ne yapın? Ezana başladığı zaman yemeği içmeyi bırakın. Bir ezan ne için? insanlara artık sahur yapın. Gece namazınızı bırakın. Eskiden insanlar öyleymiş değil mi? Gece namazı kılıyorlar kılıyorlar. Bilal ezan okuyunca anlıyorlar ki namaza ne kaldı? Az kaldı artık dinlenmeye çekilelim. Oruçlu olacaklar ne yapsınlar? Sahurlarını yapsınlar. Bu sahabe kör sahabe İbni Umum ezan okuduğu zaman da ne yapın diyor aleyhissalatü vesselam? artık yemeği içmeyi bırak. Diyor ki sahabeler Abdullah İbni Ummu Mektum tabii ee, kör olduğu için şafak fecir imsak bunları takip edecek şeyde değil. Maalesef bugün öyleyiz ki biz görüyoruz ama bunları bunları bilen bile, bilecek durumda değiliz değil mi? Yani bugün desem ki size sabah namazında hadi gösterin bana fecir yani imsak vakti nereden giriyor? Nereden girer? Nasıl girer? Nasıl anlarsın? Birçoğumuz bilmiyoruz değil mi? Neye göre şey yapıyoruz? Saate göre, takvime göre. Ya bir yaşadığımız yerde, köyde bir yere gittik yolcuğa çıksak, o arada bu saat olmasa, takvim olmasa, saatimizin pili bilse, telefonumuzun şarjı bilse nasıl sabah namazının girdiği vakti anlayacağız. Tabii eskiden insanlar tabiatı iyi biliyorlardı. Sahabeler biliyorlar ki işte şu alamet gökyüzünde, ufukta, doğuda, ee, şu doğduğu zaman, şöyle bir şey olduğu zaman, fecir doğduğu zaman ne olur? Sabah namazının vakti girer. Tabi Abdullah İbni, İbni, Mektum, Ummi Mektum, İbni Ummi Mektum, kör olduğu için ufuğa bakamıyor, batıya bakan doğuya bakamıyor. Nasıl okuyacak ezanı? Diyor ki raveler Abdullah İbni Ümmü Mektum'a derlerdi ki esbahte, esbahte. Ne demek esbahte, esbahte? Hadi sabah oldu tamam oku. O da çıkardı hemen ezanı okurdu diyor. Yani böyle bir mübarek bir sahabe bu ümmete çok hayrı dokunmuş. Bakın hadisi aldık. Peygamberimize soru sormuş. Üzerinden yıllar geçmiş. Onun adını anıyoruz. İlim böyle şerefli bir şey. İlim talep ederseniz, ilim okur, okuyup okutursanız Allah-u Teala sizin kadrinizi, şerefinizi yükseltir. Yani bakın üç gömlek ötedeki, dört gömlek ötedeki de denizi sorsam ve velev ki çağının Yaşadığı toplumun en zengini, en prestijli adam olsa bile, insanların gurur duyduğu adam olsa bile, birçoğunuz hatırlamaz, değil mi? Dördüncü dedesini, beşinci dedesini hatırlar mı? Hatırlamaz. Mezarını bile bilmez. Bakın, ama aradan 1300 sene geçmiş, 1300-1400 sene geçmiş, değil mi? Aradan 1400-1500 sene geçmiş. Bizler bu sahabeyi anıyoruz, Allahu Teala bize onu andırıyor, onun adını zikrediyoruz, ona radiallahu anhu, Allah ondan razı olsun diyoruz. Bu şekilde e, onu yad ediyoruz. Onun e, zikrini zikrediyoruz, adını anıyoruz ve dua ediyoruz. Bu büyük bir şeref. Evet. Gelelim kalmış olduğumuz yere. allah Teala tabi Kuran e, şey, surenin başlarında e, bizlere meleklerin yazdığını bu meleklerin itaatçiler melekleri olduğunu e, söylemişti. Diyor ki allah Teala Teala, قُتِلَ insanu ma اَكْفَرَهُ Kahrolasıca insan, neden amkördür? İnsan böyle değil mi? Çok namkör. Yani Allah-u Teala'ya karşı namkör, anasına babasına namkör, yani düşünün bir anne, çocuğunu ne kadar çok taşıyor, karnında dokuz ay, meşakkatle taşıyor. Değil mi? Altını siliyor, iğrenmeden, her gün, düşünsenize iki kere, üç kere kadın, ya bebeğinin altını siliyor, temizliyor. Çocuk büyüyor, iki üç yaşına geliyor, başlıyor. Annesini beğenmemeye. Senin isteğin bardaktan içmem, değil mi? Senin yediğin kaşıktan yemem. Han, ya sen dünyaya nereden geldin, nereden çıktın? 9 ay seni bu kadın nerede taşıdı, nasıl taşıdı, değil mi? İnsan namkör. Allah Teala onu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. İnsan oldu nedir? Namkördür. <Gülüyor> aleyküm selamullah aleyküm. <Gülüyor> Namkörlüüğünün en büyüğünü de kime yapar? Öncelikle Allah Taala'ya karşı yapar. Yani allah Teala'yı düşünün, seni yoktan var etmiş, sana sağlık, sıhhat, afiyet vermiş, günde beş vakit namaza çağırıyor, gitmiyorsun camiye mesela. Camiye gitmemek namkörlüktür. Neye binaen? Az önceki okumuş olduğumuz hadise binaen. Demek ki namkörlük olmasaydı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn ne derdi? Tamam kardeşim, evinde kıl, o da olur. Min ey şeyin halakah, diyor ki allah Teala, min ey şeyin halakah. Allah Teala onu neyden yarattı? Bakmaz mı? Değil mi? Allah Teala herkes şöyle yaratıldığı şeye bir baksın. Yani Allah Resulullah Aleyhisselam diyor, "Arabın acemi, acemin Arabası, siyahın beyaza, beyazın siyah üstünlüğü yoktur. Ancak üstünlük takvadır." diyor. Yani, siyah da babasının suyundan, menisinden dünyaya geldi. Allah Teala onu yarattı. Değil mi? Annesinin suyundan. Beyaz da Türk'te, Arap'ta, Japon'da, Amerikalı'da, İngiliz'de. Bir üstünlük var mı? Zengini de, fakiri de. Hepsinin aslı insandan gelen o su. Ve o bebek annesinin idrar yoluyla, dışkı yoluyla bir kenarda orada ne yapıyor her insan? Orada yerleşmiş. Sağa baksa necaset, soğa baksa necaset. Yani olurun artisi yapacak hiçbir durumu yok. Değil mi? Yani sen kimsin? Şimdi bazen ben insanlar birbirleriyle konuşurken birbirlerini tartışırken kınamak için diyor. Ben senin diyor, aç, gezdiğin günleri bilirim. Ağzın kokardı lan, diyor, değil mi? Niye bunu söylüyor? Kendisine karşı az bir şey böyle kibirlenme gördüğü zaman diyor ki, hatırla bak sen, seni işe aldığımda buraya gelip işe başvurduğun da ayakkabılarının delikti, yırtıktı, Ağzın açlıktan kokuyordu. Aslında insanın kendine sürekli bunu hatırlatması lazım. Ya ben insan olarak dünyaya gelişimden itibaren böyle aslında bir Neyim aciz bir varlığım, Değersiz bir varlığım. Benim değerim ancak neyle? Allah Teala'ya iman ile ve ibadet ile. Allah Teala da bunu hatırlatıyor bize. En şeyin halaka. Seni neden yarattı Allah? Teala. Min nutfetin, nutfeden yarattı. Min halaka. Takaddera. Sonra ne yaptı seni? Takdir etti. Min halakah, sonra diyor yolu, yolunu kolaylaştırdı yolunu kolaylaştırdı hangi yolu kolaylaştırdı iki türlü tefsir var yani allah Teala insanın yolunu nasıl kolaylaştırdı bir dünyaya gelirken ana rahminde çıkış yani anne dokuz ay çocuğu karnında taşıyor çocuk orada böyle bir şeyle bağlı oraya yani kadın çok anormal bir hareket yapmazsa düşmek ama normal yürüyor kalkıyor Oturuyor, temizlik yapıyor. Çocuk orada duruyor. içeride asılı duruyor orada. Bir torbanın içinde. Vakti saati gelince başlıyor çocuğun dünya geliş yolu açılmaya ve doğumu kolaylaşmaya. allah Teala onu anlatıyor bize. Bir tefsire göre. Bir tefsire göre de allah Teala insanın dünyadaki bütün yollarını ona açmıştır. Cennete giden yolda da, cehenneme giden yol da. Fedehinehu sebileyn Fedehinehun necideyn Ona biz bir iki yolu ne yaptık? Hidayet ettik, gösterdik. Burası cennet, burası cehennem. allah Te'ala göndermiş olduğu kitaplarıyla, göndermiş olduğu elçileriyle ne yapmakta bizlere iki yolu da gösterip açıklamış durumda. Yani hüccet, yani delil ne olmuş? Kaim olmuş. Mazeret yok. Bahane yok. Allah-u Teala'ya söyleyebileceğiniz hiçbir özürümüz yok. Diyor ki Allah-u Teala Sımmet <gülüyor> sebiyle ثُمَّ fa فَاَكْبَرَهُ Ardından Allah-u Teala ne yapar insanı? Ematehu Öldürür. akbara Kabre koyar. Herkesi bakın. Bu da allah Teala'nın bir nimeti. Bizlere öğretmiş ki, öldükten sonra birbirimizi gömüyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Yeryüzünün, insanların cesediyle taşıp kaldığını, toprağın altına gömülmezse insanlar ne olur? Çok kötü bir manzara olur. Kokar. Ee, ve insanlar yaklaşamaz ve bir, yani Dünya çekilmez hale gelir allah Teala'nın bir rahmeti Aynı şekilde toprağın insan bedenini yemesi de bir rahmet Yemeseydi Her gömülen yerde ceset kalsaydı Bugün nasıl Boş araziler, tarlalar Yavaş yavaş binalarla doluyor Artık yerine bina yapılacak bir yer bulamıyoruz Aynı şekilde Gömecek yer bulmakta ne yapardık insanları Zorluk çekerdik Nereye gömeceksin adamı Değil mi? Yer yok açıyorsun adam orada bakıyor sana. Sadece üzerindeki kumaş gitmiş. Kapatıyorsun. Sağına gidiyorsun, buraya da gömmüşler. Ne olurdu? Çok büyük bir meşakkat, çok büyük bir sıkıntı olur. Ama Allah Teala'nın bir lütfu ki alıyoruz, gömüyoruz adamı. Değil mi? Toprağa. Ardından birkaç sene bir geçiyor. Bir kazıyorsun. Hiçbir şey kalmamış. Aleyhisselam'ın dediği gibi. Adem oğlunun her şeyi ne var diyor? Çürür. Ondan ancak kuyruk sokumundaki ac bu zem kalır Kıyamet gününde diyor tekrardan oradan ne yapılacaklar? Dilecekler. 10 gün önce Murat amcayı gömdük. Adem hocanın babasını gömdük. Haluk abinin babasını gömdük. Şimdi kabrine gitsek, eti başlamıştır. Ne yapmaya? Çürümeye. Bir yerlerden delinmiştir. Pof diye patlamıştır. Artık oradan çürümeye başlamıştır. Açsak kokusundan ne yapamayız? Geçemeyiz. Hepimizin başına gelecek hakikat gerçek bu. Yani gelişin bu. Dünyadan ayrıldıktan sonraki halin bu. Dünyada yaşadığın dönemde de halin bu. Yani ikide bir gidiyorsun, kanın sıkışıyor, tuvalete gidiyorsun. Değil mi? Kendinin dahi kokusundan hoşlanmadığın bir madde ifraz edip çıkartıp atıyorsun. Yani en tatlı baklavayı da yesen, güzel kokulu gül reçelini de yesen, ne yersen ye, karnında o depoda ne var senin? Böyle bir ağırlık var. allah Teala bunları bize niye koymuş? Yani Allah-u Teala şuna kadir, yemeği yeriz, yemek böyle bizden gırk diye bir gazlandı çıkabilir. Yemeğin neyin? Pisliği, yemeğin atığı, yemeğin posası, o işe yaramayan tarafı. Değil mi? nasıl ki inek su içiyor, saman yiyor, ondan ne geliyor? Memesinden süt geliyor, az yukarıdan dışkı geliyor, az yandan idrar geliyor. Ama bir de ne geliyor? Süt geliyor. Bembeyaz bir şey ya, Allah sana Kur'an'ın kendi onu söylüyor ya zaten. Bembeyaz bir madde geliyor ve tadına doyum olmuyor. İçiyorsun hele kaymak yaparsan sütten, bir de üstüne bal sürdüğün zaman ne oluyor? Tadına doyum olmuyor. Şimdi insanlar desen ki hadi alın samanı, alın size suyu karıştırın istediğiniz makinede. Çalkalayın, değil mi? Bundan bize ne imal edin? Süt. Mümkün mü? Değil. Mümkün. Değil. allah Teala bizlerin yemiş olduğu bu yemekten bu dışkıyı ne, yapma, ne yapmayabilirdi? Bizden çıkarmayabilirdi, dileseydi. Bunda bile bir ne var? Hikmet var. Öncelikle aciz olduğumuzu anlamamız lazım. Aciz ya. Sadece biz değil. Bütün insanlar aciz. Bütün insanlar aciz. Yani birilerinin böyle makamını yükselterek çok böyle yüce bir zat haline getirip Allah'la birlikte ümit ettiği, himmetini beklediği, yardımını beklediği, yetiştirdiği zaman yetiştiğini zannettiği insanlara bile bakın. Karın ağrısı çekiyorlar mı? Çekiyorlar. Demek ki o, o da aciz. Demek ki o da bir kul. O da bir kul. Evet. Evet. Diyor ki Allah-u Teala allah Teala henüz emrettiğine ne yapmadı? Hüküm vermedi. allah Teala kıyameti emretti. Kıyametin saati var. Ama o henüz ne olmadı? Ger gerçekleşmedi. Henüz huku bulmadı. Henüz yaşanmadı. O sahneyi yani allah Teala kitabında, Kur'an-ı Kerim'de bizlere o yaşanacak olan olayları ne yapıyor? Bizlere haber veriyor. allah Teala bizleri onun şerrinden korusun. Kıyamet gününün şerrinden korusun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, kabir azabından, ateşin azabından sürekli allah Teala'ya sığınırmış. Özellikle namazda selam vermeden önce. Sonra allah Teala diyor ki, Felyanzuril insanu ila ta'amihi İnsan yediği yemeğe bir baksın. Şimdi deminden ben neyi örnek verdim sizlere? Sizlere kendimizi örnek verdim. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de çünkü diyor ki, ve fi enfusikum afela tubsirun ve fi enfusikum kendi nefislerinizde var o ayetler o işaretler o mucizeler ki bahsettiklerimiz afela e tubsirun görmez misiniz görmüyor musunuz be insanlar şimdi bu ayette de diyor ki Allah Teala falyanzuril <gülüyor> <gülüyor> insanu ila ami. insan oğlu yedi şeye baksın yemeklere baksın enna sababnal ma'a sabba biz ona nasıl suyu döküyoruz gökten yağmur bulut geliyor siz indi dil. Sonra arda şakka Yeryüzü açılıyor. Toprak onu ne yapıyor? Emiyor. Yerler yarılıyor. Fe'ametna fiha habba. Bizler orada ne yapıyoruz? Hububat. Tane. Buğdaylar, arpalar çıkarıyoruz değil mi? Topraktan. Aynı toprağa ekiyorsunuz. Birisinden karpuz çıkıyor, birisinden buğday çıkıyor, birisinden mısır çıkıyor. Fe'ametna fi habba. Sonra ve ben ve kadba. Enep nedir Enep? Üzüm. Diyor ki yediklerine de bir bakın diyor. Asıl. Üzüm yiyorsunuz. İneb. Ve kadba diyor ki bu hayvanların yediği ot. Ve zeytunen ve nakla. Ne yiyorsunuz bu topraktan? Zeytin yiyorsunuz. Zeytin ağacı mübarek bir ağaç. Kur'an-ı Kerim'de bahsedildiği üzere. 900 bin sene yaşadığını söylüyor bu işle uğraşanlar. Yani 900 sene, 1000 sene civarında yaşıyormuş bu ağaçlar. Böyle o gövdesine bakın böyle kupkuru bir şey gibi duruyor. Aa bakıyorsunuz ki ne mübarek bir yiyeceği var. Zeytin. Onun suyunu sıkıyorsun. Yağı çıkıyor. Ve şifa Allah'ın izniyle. Ve nakle nedir nakle? Nakıl hurma. Hurma da yiyorsunuz. Yani de bakın diyor Allah Zola. Zeytunen ve nakle ve <gülüyor> fakiyeten ve hadaika ve hadaika Bahçeler Bahçeler Nasıl bahçeler? Gulbe <gülüyor> diyor ki tefsir alimleri yine nakıl, kiram yani böyle büyük hurma ağaçları yine bir tefsire göre de birbirine dolaşmış bitkiler yani asmalar Sarmalar böyle, yani fasulye gibi, biber gibi böyle ne ee, uzayan, asma tarzı olan bitkiler. Ve <gülüyor> Ne demek fâkihe? Meyveler. Meyveler yiyorsunuz. Şimdi yediğimiz meyvelere bakın ya, şimdi şeftaliye bak mesela. Tadı çok farklı değil mi? Yani acayip bir tat. Dışında kabuğu var, tüyü var, yıkıyorsun. Böyle kabuklu yediğin zaman daha hoş, kabuğunu çıkardığın zaman daha farklı bir hoş oluyor. Karpuz yiyorsun. Yemmeşil kapkalın bir kabuğu var. Değil mi? Ondan sonra bir kez yiyorsun çatırt diye yarılıyor böyle kütürt diye. Arasından kıpkırmızı bir şey çıkıyor çekirdekleri. Bak sulu. Pirince bakıyorsun daha farklı. Her biri ayrı bir güzellikte. Ve fakiyeten ve abba, abba de yine diyor ki çayır. Bu abba'yı sahabeler diyor ki Ömer İbni Hattab bunun yani çayırın diyor, cennetteki çayırı düşünmek, yani nasıl olduğunu acaba nasıl bir şey diye düşünmek diyor, tekellüftür. Ne demek tekellüf? Senden bilmeni istenilen bir şey değildir. Şimdi mesela düşünün allah Teala bizlere cennetteki meyvelerden, üzümlerden bahsediyor değil mi? Şimdi düşünün, acaba nasıl? Şöyle mi acaba? Böyle Bunu düşünmek gereksiz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cennetten al daha bir salkım üzüm alacaktım dediği hadisi düşünün, Sahi Buhari'deki hadis. Onu alsaydım diyor o üzüm salkımını. Kıyamete kadar insanlar ne yapacaktı? O üzümden yiyecekti. Acaba nasıl bir üzüm? Kaç kilo bir üzüm? Çekirdekler. Diyor ki İbni e, e, Ömer Abdullah. Ömer İbni Hattab diyor ki bu diyor e, tekellüftür bunu düşünmek. Yani buradan bize şuna işaret var. allah Teala'nın bize haber verdiğiyle ne yapmak lazım? Yetinmek lazım. Bunun ötesinde yani haber verilmediyse onu kendi hayal gücümüzden atmayacağız, düşünmeyeceğiz. Çünkü ne diyor? cennette olanlar öyle şeylerdir ki ne göz onu ne göz görmüştür, ne de bir kimsenin aklına gelebilecek şeydir. Yani aklına gelmeyecek şekilde onlar. Evet. Sonra Allah Teala diyor ki: "Fe izâ câetis Şimdi bakın az önce dersin başında söylediğimiz gibi Allah Teala rububiyetini bahsetti. İnsanın yaratılışını bahsetti bunları zikredip ardından şimdi kıyameti zikrediyor. Meta'n lekum en'amikum bunları kime verdik? Size ve hayvanlarınıza. Fe ize eti saha çığlık. Nedir o çığlık? Ne çığlığı? Kıyametin çığlığı. Tefsir alneder ki sur. Bu geldiği zaman Yauma yefirul mer'u min ahih. O gün kişi kimden kaçar? Ahihi. Kardeşinden kaçar. Yani bugün ciğer sarma olduğun dost bile değil. Kardeşin kardeşinden kaçacak Ve ummihi ve ebihi. O gün kişi anasından ve babasından kaçacaktır. Annesinden ve babasından kaçacak. Ve sahibetihi ve beni. Sahibe hanımı. Sevgilisi Helal olan sevgilisi hanımı. Ve beni çoluğundan çocuğundan kaçacak diyor allah Teala. Düşünebiliyor musun? O sevdiğin, kokladığın çocuğundan kaçacaksın. Aynı yasta baş koyduğun hanımdan kaçacaksın. Hadis e, i̇mam Müslim rivayet ediyor. Biliyorsunuz kıyamet gününde şefaat talebi için insanlar koşturacak. Kime koşturacaklar? Önce Nuh Aleyhisselam'a. Değil mi? Muhammed aleyhisselam'a gidecek, İbrahim'e gidecek, Musa aleyhisselam'a gidecek, İsa aleyhisselam'a gidecek. Sahih Müslim'deki rivayette diyor ki her peygamber diyecek ki nefsi, nefsiy. Kendi nefsimi saklıyorum bunu. Hatta Sahih Müslim'deki rivayette diyor ki İsa diyecek ki hatta in İsa bı Maria'm yuqul, la es'aluhu l illa nefsi, la es'aluhu Maria'm al ti Bakın hadis i Müslim'de. İnsanların o şefaat talebinde bulunduğu o peygamber dahi İsa aleyhisselam da diyecek ki sizin bugün benden istediğiniz bu şefaati beni doğuran annem Meryem için dahi istemeyeceğim. Kendim için isteyeceğim. Hadis dahi üstünde. Demek ki o gün ananı babanı tanımayacaksın. Kardeşini, çoluğunu, çocuğunu tanımayacaksın. Diyor ki Allah-u Teala <gülüyor> Her kişinin o gün Kendine yetecek bir neyi vardır? Derdi vardır, işi vardır, sıkıntısı vardır. O gün sıkıntılı bir gün arkadaşlar. O gün öyle bir gün ki bu dünyada senin için değerli olan şeylerin hiçbiri paha etmeyecek. Bir değeri yok. Hanım bugün senin için değerli. Annen değerli, baban değerli, kardeşin değerli, çocuğun değerli şeyler. O gün baksana İsa Aleyhisselam Beni doğuran annem Meryem'e dahi diyor, istemeyeceğim onu diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyince insanlar çırılçıplak, sünnetsiz, ayakkabısız bir şekilde diriltilip yaratılacaklar dediğinde Ayşe <gülüyor> radıyallahu anh'a diyor ki Ya Resulallah Nenzuru yahut da bir rivayette Ey Allah'ın Resulü o gün birbirimizin avretini görürüz. Yani erkekler versiyonu çıplak kalınlar, çıplak. Herkes erkekler sünnet olmamış bir şekilde düşünün. Sizden kesilen o deri parçası var ya küçük. O yerine yeri gelmiş. Allah Teala buna kadir. Çıluç çıplaksınız. Vücudunuzda toz toprak var, çıkmışsınız kabrinizden. Gözlerinizi böyle açmaya çalışıyorsunuz. Sabahleyin kalktığınız bazen çapak olur açamazsınız ya böyle. Çözmeye çalışıyorsunuz. Düşünün topraklar var böyle. Kalktınız kabirden böyle. Sağa bakıyorsunuz çıplak sola bakıyorsunuz çıplak diyor ki arkadaşlar herkes birbirinin avretini görür ey Allah'ım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki li kulli mri'in minhum yawma idin şe'nun yuğnihi. Li kulli mri'in her kişinin onlardan her kişinin yawma idin o gün ne vardır şe'nun yuğnihi. Yuğni. Kendine yetecek bir işi vardır. Yani kimse kimseye bakamaz Merak etme. Korku öyle bir korku ki dehşet öyle bir dehşet ki ne me insan Solunu çocuğunu düşünemeyecek. Solunu çocuğuna bakamayacak. Evet. Sonra Allah Teala müjde veriyor. Diyor ki: "Vücûhun yevme musfirah." O gün bazı yüzler vardır, parlaktır, parlak. Allah Teala ne diyor? "Yevme tabiat ve tesveddücûh." Âl-i İmran suresinde o gün bazı yüzler vardır ki nedir? Beyaz olur. Bazı yüzler de vardır ki siyahtır. "Famme'llezîne tesveddet vucuhum, yüzleri kararanlar" Siyah olanlar, onlara denir ki: E kefer ba'de imanikum, iman ettikten sonra kafirler oldunuz ha. Fazıl kul haydi azabı tadın, bimak kuntum tekfurun, küfürünü severile. Ve amma ladin biyattat vujuh yüzleri ak olan, yüzleri parlayanlara da denir ki: Tefi rahmetillahi umfiha Halidun onlar Allah'ın rahmetindedir ve orada ebedi olarak kalacaklardır allah Teala diyor ki, vücuhun yevme izin O gün yüzler vardır, parlaktır. Dâhikatun mustebşirah. Dâhike. Ne demek dâhike? Gülerler. Şimdi burada şurada bile desek ki buradan birisine ya sana falanca yerden bir araba hediye geldi. Ne olur hemen yüze vuruyor değil mi? Hemen böyle yüzünden anlaşılıyor onun mutluluğu olu böyle bir şey. Hüznü de, kederi de, üzüntüsü de, mutluluğu da, sevinci de nereye vuruyor? Yüzüne. Yorgunluğu, uykusu, her şey yüzüne vuruyor. Dilinin konuşmasına gerek yok. Tabi bazen böyle sultanı insanlar eve gittiğiniz zaman, hanımınız filan veya tanıyan arkadaşlar gördüğü zaman daha laf etmeden diyor ki hayırdır bugün seni üzüntülü gördüm. İşte kıyamette de önce nereye vuracak? İnsanın yüzüne vuracak. فَوْجُونْ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَهُ o gün bazı yüzler vardır ki, nedir? Asıktır. Zillet vardır. Zillet, zelil. Gözler öne düşmüş. Kafalar düşmüş. Terhakuha katerah. Onu ne kuşatmıştır? Ne sarmıştır? Katerah. Siyah, karanlık. Ulaike humul keferetul fecera. İşte onlar. Keferetun. Ulaike humul keferah. Kafirlerdir. El fecera. Facirlerdir. Yüce Rabbim bizleri yüzü kıyamet gününde ak olanlardan eylesin. Yüzü gülenlerden eylesin. Başları öne düşüp de kararanlardan e, eylemesin. Ve kitabını okuyan, kitabını anlayan, ezberleyen ve amel edenlerden eylesin. Subhanakallahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente